Kardeşlerim, muazzez müminler İnsanlar sabah olunca uyanıyorlar Fakat insanlık uyanamıyor Sabah olunca bedenlerimiz yataktan kalkıyor Bedenler uyanıyor, gözler açılıyor Fakat basiretimiz, kalbimiz, yüreğimiz uyanmıyor, açılmıyor Etrafımızda acılar var. Acı çeken insanlar var, muzdaripler var, mazlumlar var, mustazaflar var, bir çareler var. İnsanlar sabah olunca kalkarlar, işlerine giderler. Fakat insanlık uyanamıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her sabah bedenleriyle beraber kalkan insanların insanlığını uyandırabilmek için, kalkan bedenleriyle beraber ruhlarını da uyandırmak için Basiretlerini uyandırmak için, ruhlarını, kalplerini uyandırmak için sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim anahtarıyla onların dünyalarına müdahale ettiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geldiği zaman insanların akılları kilitlenmiş Sallallahu aleyhi ve sellem akıllara Kur'an'a Hakim anahtarını koydular O anahtarla kilitlenen akılları açtılar Madde planına bakıyorsunuz Baktığınız zaman Malı verdikçe azalır Verdikçe elindekiler eksilir Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ Neyi veriyorsanız Neyi infak ediyorsanız azalmayacak Allah onu garanti ediyor Cenab-ı Hak onun yerine size verecek Daha çok verecek Osmanlı'ya, Sultan Süleyman'a Açe'den haber geliyor. Açe Sultan'ı diyor ki, Portekizler burayı istila ediyorlar, Hindistan'a dadandılar, Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar. Buradan okyanustan hacca gidemiyoruz, gemilerimizi yağmalıyorlar, hacılarımızı öldürüyorlar, şehit ediyorlar. İstanbul'dan Sultan Süleyman oraya yardım ediyor, tekrar geliyorlar. Sultan Süleyman Zigat var seferinde Orada şehit oluyor vefat ediyor Açe neresi İstanbul neresi İstanbul Sultan Süleyman Hal Hazretleri Onlar benim devletime ait değiller Benim sınırlarım dahilinde yaşamıyorlar Bana ne onlardan demiyorlar Madem onlar La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar Madem orada ve ceallena milledun keveliyya Katından bize dostlar gönder Katından bize yardımcılar gönder Ya Rabbi diye feryat eden kadınlar varsa İstanbul o mazlumlara kadınlara yardım etmek için var diyor Donanmalar gönderiyorlar İstanbul'dan Açe'ye donanmalar gönderiyorlar Kardeşlerim Ersiz ne kadara sahipseniz ne kadara maliksek sahip olduğumuz kadar Allah yolunda verirsek ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu 'indallah eğer kendiniz için maldan mülkten neler veriyorsanız Allah katında yarın onları bulacaksınız Cenabı Hak size verdiğinizden daha fazlasını verecek dünyada verecek ahirette verecek size dönecek onlar Kız öğrenciler var. alem İslam'ın farklı ülkelerinden geldiler. Hocalarına sordum, dediler ki hocam, biz bunları sınavla aldık. Sınavla geldiler. İstanbul'a gelirken, Anadolu'ya gelirken, üzerlerine giymeye yeni elbiseleri yoktu da, eğer siz ümmetin kızlarına böyle yardım ederseniz, Allah Teala daraldığınız anda, İktisadi açıdan dünya sarsılırken size yardım eder. Kar yağıyor. Bir bereket var. Bereket iklimindeyiz. Barajlar dolacak. Ekinlere gübre olacak. Ekinlerinizi iki kat alacaksınız Neden bu kadar rahmet geliyor Neden her taraf kar dolu Barajlarınız enerji olarak dönecek Neden Eğer siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a İttiba ederseniz Osmanlı'nın yolunda yürürseniz Açenere İstanbul Nere demezseniz O mazlumlara kucağınızı Yerinizi yurdunuzu açarsanız Allah size Rahmeti gönderecek ekinlerinizi iki kat olarak alacaksınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Akıllara müdahale ettiler Buradan bakın dediler Buradan bakarsanız yardım edersiniz Buradan bakarsanız Abdurrahman bin Af olursunuz. Buradan bakarsanız Ebu Bekir'i Sıddık olursunuz. Osman olursunuz Zinnureyn. O en zor gününde orduyu neredeyse yalnız başına donatırsınız. Bin süvari donatırsınız. Bin süvari Allah yolunda gönderirsiniz. Ebu Bekir'leşin, Ömer'leşin, Osman'laşın. Buradan bakın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Akıldaki kilitler Onlara sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı hakim anahtarını koydular Oradan açtılar Yüreklerde kilitler vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler Yürekteki kilitleri açtılar İnsanların kimi sadaka verir Hayır yapar Fakat isterler ki bu hayrı yaparken Etraftakiler görsünler Mahallede görsünler Yanında esnaf varsa Onlar görsünler Desinler ki Bizim patron, bizim hanenin sahibi, bizim zengin adam şu kadar yardım yapıyor Buyutgumunuz الطعامı ala hübbihi, ve yetim ve asira. İnnam minkum şukura. Kur'an hakimle bize Müslümanlardan, o hakiki müminlerden bahsederken, onlar Allah yolunda verirler. Fakat verirken derler ki, biz sizden teşekkür istemiyoruz, plaket istemiyoruz, hediye istemiyoruz. Adımızı bir yerlere yazmayın derler. Gizli gizli. Allah rızası için verirler. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların yüreğini açtılar. Kur'an-ı Hakim'in anahtarıyla açtılar. O kilide sünnetin anahtarını koydular. Hayata açtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram Gece verdiler, alanlar görmesin diye. Ecdadını sadaka taşları cami avlularına koydular. Eğer hayır yapacaksa, gece kalktılar, gittiler. İnsanlar uykudayken sadaka taşı üzerine sadakayı koydular ki, insanlar görmesinler, Hasan Ali Hüseyin şu kadar yardım yapıyor diye, etrafta bizi konuşurlarsa, bu ibadete riya karışır, kendilerini bu kadar gizlediler. Birisi arkadaşına gider der ki bana yardım eder misin Allah adamı Allah dostu arkadaşına yardım eder sonra bir meclisteler mecliste yardım alan kişi arkadaşından bahseder der ki bana falan za şu kadar yardım yaptı yardım yapan kişi kendinden mecliste bahsedilince kızar ''Neden benim ibadetime riyayı karıştırdın? Neden onu kirlettin?'' diye ayağa kalkar. Yardım ettiği adama der ki, ''Sana ne kadar yardım ettiysem onları bana iade et. Onları almak istiyorum.'' der. Yardımı yapar. O yardımı alan kişi bahsedince elinden tamamını alır. ''Yarın gece olur.'' Hava kararır, insanlar evlerine, sonra yataklarına çekilir, yardım yapan kişi alır eline altınları. Yardım yaptığı arkadaşının kapısına gelir, kapıyı çalar, muhtaç olan kişi kapıyı açar, eline altınları bırakır, kardeşim der bir daha milletin içinde benden bahsetme ibadetime riyayı karıştırma, ibadetimi kirletme, madem ben bunları masivadan maveraya gitmek için yapıyorum o halde insanlar içinde bahsetme ki Rabbimin katında kişinin kardeşinden, en yakınlarından uzaklaşacağı, firar edeceği mahşer anında verdiklerimi bulabileyim onlar benim karşıma gelsin Kardeşlerim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evlere Evlerdeki kilitlere Kur'an'a hakim anahtarını koydular Evlerdeki kilitleri Kur'an'a hakimle Sünnetiyle açtılar Bir gün buyurdular ki Benim tahtam yok Tahtaya çizeyim Tahtanın üzerinde size anlatayım Eline bir çubuk aldılar Çubukla yere dört tane çizgi çizdiler. Sonra buyurdular ki, اَتَدْرُونَ lima خَتَتْتُ هَا دِهِ Şu çizgileri neden buraya çizdim biliyor musunuz? Hayır dediler ya Resulallah. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buyurdular ki, bu çizgiler cennette kadınların efendisi olacak dört tane kadından bahsediyor. Bir tanesi Hatice, diğeri Fatıma, diğeri Meryem, ötekisi Firavun'un eşi Asiye. Yani bir kadın eğer eşi salih olursa, eşi muttaki olursa Hatice'ye baksın, şımarmasın. Eşi Allah yolunda cihad ediyorsa, eşi Allah yolunda malını sadaka olarak veriyorsa o da versin. Eğer varsa o da eşine yardım yapsın. Eşim Hatice'nin bana yardım ettiği gibi. ''Eğer babası bir kızın, salihse, muttaki, abid, zahitse, o da Fatıma gibi olsun, benim kızım Fatıma'ya baksın. Eğer evdeki adam zalimse, Firavun gibiyse, namaz kılmaya müsaade etmiyorsa, oruca müsaade etmiyorsa, kadının tesettürüne müsaade etmiyorsa, Firavun'un evinde direnen asiye vardı, işkencelere göğüs geren kadın vardı.'' Asiye'ye baksın, ayakta kalsın. Eğer o, yalnız başına bir kadınsa, velleti yahsenet fercaha, Meryem'e baksın, Meryem gibi ayakta kalsın, iffetiyle, namusuyla, hayasıyla insanlar onu tanısınlar. O nasıl İsa Aleyhisselam'ı, hayata hazırlamıştı, o da yarın, anne olmanın o kız çocuğu olarak, hayalini kurusunlar, evim olsun, İslam okulu olsun, o evde İsa'lar, o evde Muhammed her büyüsün. İnsanlığın, alem-i İslam'ın sorunlarını çözsünler kız çocukları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyorlar ki: "Ey kız çocukları, ümmetimin yavruları, benim tahtalarım yok. Eğer tahtalar olsaydı, oralarda şekiller yapardım. O şekillere yazardım biri üzerine Hatice derdim. Senin dünyana Ünlüler getirecekler Yıldızlar getirecekler Şarkıcılar getirecekler Magazin programlarıyla Fahişeleri sana anlatacaklar Sen onlara değil İşte tahtam yok Medine'nin kumlarına çiziyorum Senin önüne Yalan yıldızlarını koydukları zaman O dağları aş Engelleri aş Medine'de Senin önüne Elimdeki çubukla çizdiğim Hatice'ye bak, Fatıma'ya bak, Asiye'ye bak, Meryem'e bak. Ayakta kal, kıyamette huzuruma, Müslüman olarak gel, muahid olarak gel. Aç, aç gözlerini, aç gözlerini. Oradaki kilitlere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman anahtarını koyuyor. Babaya diyor ki ey baba diyor. ''Sen çobansın, sana o kızının sorumluluğunu veriyorum, okuluyla alakadar oluyorsun, kiminle evlenecek, ona iyi bir eş bulayım diye alakadar oluyorsun. Eğer ona Fatıma'yı, Asiye'yi, Hatice'yi, Meryem'i anlatmıyorsan, onu yalan rüzgarlarına, yalan yıldızlarına kaybettiysen, kıyamet günümde sana Allah o yavrunun hesabını soracak.'' Aç gözlerini diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gözlerimiz, o gözlerimizdeki kilitler onlar üzerine, onlar üzerine iman ve iffet anahtarını koyuyorlar. O anahtarla bizim gözlerimizi de açıyorlar. Bir gün kundakta konuşan üç tane çocuktan bahsettiler. Onlardan bir tanesi bir kadının çocuğu. Kadın yavrusunu emziriyor. Oradan atın üzerinde bir adam geçiyor Adamın kıyafeti yerinde Kadın adama bakıyor Diyor ki Allahümme ceal ibni mislehu Ya Rabbi oğlumu bu adam gibi yap Çocuk Efendimiz Aleyhisselam Bizzat gösteriyorlar Annesinin göğsünü bırakıyor Dönüyor diyor ki Kundaktaki o yavru Allah Teala konuşturuyor Diyor ki o evlad. Allahümme la tege'alni misle Ya Rabbi beni bu atın üzerindeki adam gibi yapma Sonra kadın başka bir yere uğruyor Orada bir cariye var Onu dövüyorlar Kadın ellerini kaldırıyor Ya Rabbi diyor Allahümme la tege'al ibni misle hadihi Benim yavrumu bu kadın gibi yapma Bu cariye gibi yapma Çocuk annesinin göğsünü bırakıyor Allahümme misle hadihi. Beni dayak yiyen bu cariye gibi yap Ya Rabbi diyor Sonra kadın yavrusuna soruyor Evladım diyor Küçük yavrular kundakta konuşmazlar Seni Rabbim konuşturdu Neden konuştun Neden ben Ya Rabbi oğlumu bu adam gibi yap deyince Sen beni onun gibi yapma Ya Rabbi dedin Anne diyor yavru ''O zalimdi, zalim bir adam. Kıyafetine baktın, makamına, arabasına baktın, zahirine bakarak aldandın. Beni onun gibi yap ya Rabbi, oğlumu onun gibi yap ya Rabbi dedin. Ben de Rabbimin inayetiyle hakikatini gördüm. Beni onun gibi yapma Rabbim dedim. Bir kız çocuğu gördün, cariyeydi.'' ''Onu dövüyorlardı, o da diyordu ki ben zina yapmadım, ben hırsızlık yapmadım, onlar onu kötü yola sevk ediyorlardı, o kız çocuğu da direniyor, direndiğinden dolayı dövüyorlardı, sen zahirine baktın, Rabbim bana hakikatini gösterdi, o hasbiyallahu ve nimel vekil, ben burada cariye, yalnız başına bir kızım ama Rabbim var, Allah bana yeter diyordu.'' Ben de ya Rabbi beni onun gibi yap. Beni dövseler, bana sövseler, hakaret etseler de sen beni bırakma, sen beni terk etme Rabbim dedim onun için Allah'a yalvardım. Kardeşlerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah Azze ve Celle sizin bedenlerinize, sizin suretlerinize, sizin mallarınıza bakmaz ''Velakin yanduru ila kulubikum ve amalikum'' Allah yüreklere bakar, yüreklerinize bakar, amellerinize bakar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''Zahire bakmayın'' buyurdular Gözlerdeki kilitleri açtılar Saraylara Saraylarda yaşayan insanlara Arabalara, servetlere Londra'ya, Paris'e değil Atalarınıza bakın Osmanlı'ya bakın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir'e Ömer'e, Osman'a, Ali'ye Radıyallahu anh'ım onlara bakın Kilitler vardı Allah Resulü Aleyhisselam iman anahtarıyla Gözlerimizdeki kilitleri açtılar. Buradan bakın dediler. İnsanlar çevreleriyle alakalar olmuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdular ki: "Vettaqu fitneten la <gülüyor> tusibanellezina zalemu Kur'an-ı Hakimin bu ayetini okudular. Eğer siz namaz kılarsanız Oruç tutarsanız Haccınızı yaparsanız Bütün bunları yapıyorsunuz Fakat mahallenizden, komşunuzdan Çevrenizden habersiz yaşıyorsunuz Onlardan bana ne diyorsunuz Eğer böyle bir hayatınız varsa Fitne gelir Sizi de vurur, caminizi vurur Evinizi vurur Eğer komşunuzla alakadar olmuyorsanız Komşudaki fitne sizin oğlunuzu Sizin kızınızı da bir gün vurur Buyurdu Kur'an-ı Hakim Hz. Muhammed ve Sallallahu Aleyhi ve sellem Bu Ayeti Okudular Açın Gözlerinizi Dediler Gözlere Kur'an Hakimdeki Bu Anahtarı Koydular Onunla Açtılar Ashab-ı Kiram Radıyallahu anhüm. Onlar Seferber Oldular Bu Gemi Batmasın Dediler Kadınları Seferber Oldu Erkekleri Seferber Oldu Ebu Eyyub El Ensarı Hazretleri 90 Yaşında Atına Bindiler İstanbul'a Kadar Geldiler Etrafımda Batan insanlar Varsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den habersizler varsa onlara imanı İslam'ı anlatayım diye oraya kadar geldiler, oradaki insanlara imdad ettiler. Komşularımız var, haberimiz yok. Okulda okuyoruz, yanda yan sırada oturanlar var, haberimiz yok. Esnafsınız, yanda mağaza var, orada ne tür sıkıntılar yaşanır? Komşunuz akşam evinde hangi acılarla boğuşur? Haberimiz yoksa bu gemi batar, geminin içinde biz de batarız. İşte onun için iki asırdır alem İslam batıyor. Batan bu alem İslam'ın ayağa kalkması için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin... Anahtarına kilitleri getirecekler Aç Ya Resulallah diyecekler Tanzimattan bu tarafa Bu kilitleri Batı'nın anahtarları açar dedik Batı'nın anahtarlarını kilitlere koydular Yüreğimizdeki kilitlere Kulaklarımızdaki Gözlerimizdeki Okullarımızdaki Ticaret hayatımızdaki kilitlere koydular Açmadı Açamadı Ya Resulallah biz biliyoruz ki ve ati'ur resul el allekum turhamun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat edince Allah bize o zaman merhamet edecek. İşte kilitlerimiz o zaman açılacak. Hocazade, زاده Tacü't-tevarih'inde diyor ki Haçova Savaşı 3. Mehmet muharebe alanında Osmanlı ordusu dağılıyor. Sağ kanadı kaybettiler. Sol kanadı kaybettiler. Küffar'ın ordusu Karargaha kadar, sultanın karargahına kadar ilerledi. Asker İstanbul'a doğru kaçıyor. O anda Hoca Saadettin Hazretleri, 3. Mehmed'e diyor ki, bütün bunlar basit işlerdir Sen kıbleye yönel Sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine Bütün mevcudiyetinle ittiba edeceğine dair burada Allah Azze ve Celle söz ver Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hırkayı saadetini Haçova'ya getirdiler Bunu üzerine alıyor Hoca Saadettin Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hırkayı saadetini giyince Kaçan asker Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın hırkasını çiğnetmeyin. O sesler, tekbirler, salatu selamlar, dağılan, İstanbul'a doğru kaçmaya başlayan Osmanlı ordusu. Toparlanırlar, tekrar küfarın üzerine yürürler, hezimet büyük bir zafere döner. Kardeşlerim... Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Alem-i İslam'ın her noktasına dağılan bu ümmet eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a onun sünnetine dönmeye yönelmeye dair Allah Azze ve Celle'ye söz verirse bu kilitleri sadece Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a 14 asır önce indirdiğin Kur'an'a hakim o anahtarı açar Ya Rabbi dersek o zaman gözümüzde, kalbimizde, cemiyetimizde, evimizdeki bütün kilitler açılacak. Ve Suriye'ye, muhacirlere yardım yaparken korkmayacağız. Bileceğiz ki biz verdikçe Allah bize verecek. Kar gelecek, barajlar dolacak, ekinleriniz iki kat olacak. Ne verirseniz Allah sizi onu kat kat verecek.